Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. Ee, Avrupa ne konuşuyordu bu hafta Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda. Ee, geçen hafta e, bu İspanya Federasyon Başkanı Rubiales'in öpme e, skandalı üzerine yaşananlardan bahsetmiştik. Bu hafta onu devam ettireceğim. E, önemli gelişmeler var. E, onun dışında Suudi Arabistan sınırında yüzlerce mültecinin öldürüldüğüne dair haberler var. E, ondan bahsedeceğim. Ama önce bir Fransa'ya gidelim. Fransa'da da çünkü hararetli bir tartışma Sürüyor. Önümüzde 4 Eylül'de yeni okul dönemi başlıyor. Bu okul dönemi başlamadan önce Fransa'nın eğitim bakanı Gabriel Aptal önemli bir açıklama yaptı ve artık okullarda kız öğrencilerin abaya giymesine izin verilmeyeceğini söyledi. Ee, abaya dediğimiz şey e, işte vücudu boyundan topuklara kadar örten yani vücut hatlarını gizleyen bol e, bir kıyafet Müslüman kadınların giydiği bir e, kıyafet aslında Fransa'da okullarda 2004 yılından beri başörtüsü yasak. Tabii sadece başörtüsü değil. Hani tüm dini sembol denilen şeyler işte kipa da yasak ya da büyük bir haç, görünür bir haç taşımak da yasak. bununla birlikte işte Müslümanların giydiği bu abaya'nın yasaklanması konusunda da Çeşitli talepler vardı bu bir tartışma konusuydu ve şimdi işte genç bir eğitim bakanı gelip dedi ki bu bir dini semboldür. Hatta şöyle demiş bir sınıfa girdiğinizde öğrencilerin dinini onlara bakarak görüntülerine bakarak tespit edememelisiniz diyerek hani abaya onların Müslüman olmasını olduğunu tespit etmemizi sağlıyor. Bu nedenle artık e, okullarda abaya giymek mümkün olmayacak e, dedi. Ve layıklıkla ilgili de şöyle bir açıklama yaptı. Layıklık okul aracılığıyla kendini özgürleştirme özgürlüğüdür dedi. E, böyle e, bu eğitim bakanından önceki bakana da bu, bu yönde talepler gittiğinde o şunu söylemiş. Yani abayayı yasal olarak tanımlamak kolay değil. E, bu bizi idari mahkemeye götürür. Orada da kaybederiz. Ben elbiselerin boylarını belirlemek için sonu gelmeyen kataloglar yayınlamak istemiyorum demiş. Hakikaten de öyle. Yani hani neyin abaya, neyin e, dolayısıyla hani dini sembol olduğuna nasıl e, karar verilecek? Son derece karışık, ilginç bir konu. Yani bol bir etek ve bol bir üst giydiğinizde hani bu abaya sayılmayacak mı e, mesela? Ee, çok ilginç bir tartışma ee, ama işte e, aslında burada e, meselenin altında politik bir kutuplaşma yatıyor. Hani göçmenlere karşı, Müslümanlara karşı bir tavır e, yatıyor daha çok. Ee, sağ gazetelerden muhafazakar çizgideki Le Figaro'daki e, bir yorumu aktarayım size. Şöyle demiş yorumcu, abaya yalnızca bir abaya değildir. Kültürel varlıkları, farklılıkları vurgulayan bu giysi düzensiz göçün ve başarısız entegrasyonun bir sonucudur. Ak aklın zenginliğini, özgürlüğün keyfini ve ortak mirasın gururunu aktaramayan bir eğitim sisteminin sembolüdür. Genç eğitim bakanı yetenekli ve cesur olduğunu gösterdi. Şimdi sıra azmini ispatlamakta diyor. Çünkü bunun zor bir süreç olduğunu söylüyor. E, bu arada eğitim bakanından da bahsedeyim e, bu Gabriel Attal Macron'a son derece yakın bir isim e, işte Fransa siyasetinin yükselen yıldızlarından bir tanesi 34 yaşında eğitim bakanı olmuş ve ülkenin şimdiye kadarki e, en genç e, eğitim e, bakanı olma e, ünvanını taşıyor. Ee, ve burada e, dediğim gibi yani mesele aslında daha politik, daha Müslümanlara karşı bir tutum. Sağcılar ve aşırı sağcılar daha çok e, bu konuyu mesele ediyorlar kendilerine. Macron... E, ve partisi bu argümanı onların ellerinden almaya çalışıyor. E, Almanya'dan Stoğçe Zaytun gazetesi şöyle demiş. Macron rahatlıkla alevlenebilecek bir konuda güçlenen aşırı sağa karşı tüm gücüyle kararlılıkla karşı durmak istiyor demiş bir yandan hani sağın elinden işte bir argüman almak aşırı sağla göçmenlere karşı duruş konusunda yarışmak kısmı var meselenin. bir yandan da bu solcuları da bölen bir mesele daha solda olan boyun eğmeyen Fransa partisi hemen bir açıklama yaptı ve bu kararla aslında hükümetin kadınların kıyafetleri üzerinde polislik yapmaya çalıştığını ve buna izin vermeyeceklerini meseleyi yargıya taşıyacaklarını söyledi ama öte yandan Sosyalist Parti ve Komünist Parti kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı yani bu işte göçmenler konusunda Müslümanlar konusunda ne yapılacağı Fransız solunda da şey önemli bir hat önemli bir ayrışma noktası tartışma noktası diyebiliriz ee, hani ufak bir not olarak şunu ekleyeyim ee, 67 milyonluk Fransa'da 5 milyon Müslüman yaşıyor ve bu Müslümanların nasıl yaşayacağı e, Fransa'nın önemli meselelerinden bir tanesi. 2004 yılında okullarda başörtüsünü yasaklamışlardı. 2010'da da kamusal anamda e, peçeyi e, yasakladılar. Ve 2020 yılında bundan 3 yıl önce bir Fransız öğretmen bir Çeçen tarafından e, başı e, kesilerek öldürülmüştü. E, i̇şte İslam peygamberi Muhammed'in... E, Karikatürlerini gösterdiği için tabi bu olayda Fransa'da meseleyi çok daha hassas bir hale getirdi. Çok daha ciddi bir kutuplaşma noktası haline getirdi. İşte şimdi hani siyasette sağ aşırı sağ kimlere kapacak şeyleri yarışları mücadeleleri olurken de bu abaya meselesini gündemin ortasına getirdi koydu Fransa'nın genç eğitim bakanı. Evet yani çok acayip tartışmalar da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani abayla <gülüyor> kısıtlı kalmaması çok muhtemel bu haberin. Yani peki o zaman Arap öğrencilerin kullan, kullanabileceği çarşaf ne olacak? İşte Afgan varsa eğer çador ne olacak? Hindistan ya da Pakistan'dan sari. Giymek isteyenler ne olacak? Yani çok ciddi bir kargaşa ve çatışma olması da muhtemeldir diye bakmak mümkün. Evet yani... yani o aslında boş... sanki doğru bir yerden başlayıp yanlış sonuca varmış gibi. <gülüyor> evet ben de öyle düşündüm. Yani bir yandan tabii kültürel farklılıklar zaten giyim kuşam ya da onların dini sembol dediği şeyler aslında... Kültürel şeyler ne diyeyim giyim kuşamla ilgili olan durum tabi din de kültürün bir parçası öte yandan bir entegrasyon sorununun da tabi göstergesi olarak belki okumak mümkün ama sonuç zorla insanları bunu çıkartmasını sağladığınızda yani bir sorunu yokmuş gibi göstermeye çalışıyor olursunuz sadece bunu okullarda yasakladığınızda yok karmaşık bir durum yani evet e, yani bu çador e, ve benzeri şeyler yani başına örtmek okullarda her türlü yasak e, işte açıkça dini sembol olduğu e, e, kabul edilen şeyler yasak e, ama söylediğiniz gibi yani her türlü kıyafet zaten e, sizin işte hayatta varoluşunuza kimliklerinize dair bir şey söylüyor. Yani aslında short ve askılı bluz giydiğinizde de Müslüman olteenizi ya da işte işte dini bir bütün bir Müslüman olmadığınızı ifade etmiş oluyorsunuz. Yani her kıyafet, her jest aslında dine şey dair bir şey ediyor. Gibi. Tam da evet. bunu söylemeye çalışıyordum ben de. Yani Tabii bir de işin ciddiyeti de denilebilir ne? yani o zaman Evet ve, ve bunun getireceği şeylerden bir tanesi işte Müslüman oldukları belli olmasın diye işte bunları işte karma okullarda genel okullarda bu kıyafetleri yasaklıyorlar yapılan yorumlardan bir tanesi de e, Müslüman kadınlar e, bu böyle bir yasak geldiğinde kendilerini daha da izole edip özel din, dini okullara yönelecektir e, diyorlar. Evet. Yani dolayısıyla ya da evlendirilecek. Evet evet evet yani hani Özeci'nin söylediği gibi işte entegrasyon olmuyor. E, bunun yöntemi e, abayayı yasaklayalım dediğinizde. O e, aslında entegrasyonu daha da imkansız hale getirmeye evet, çalışıyor. dezentegrasyon oluyor. Yani evet, işte. evet, dezentegrasyon yolunda bir adım atmış oluyorsunuz. E, e, bu evet. Türkiye'deki bir dönem hakim olan tartışmayı e, hatırlatıyor bana. Bir yandan dini kurumların da aslında yani aşırı dini e, oluşumların kurumların da birinci baskı altında tuttuğu kesim kadınlar, bir de şimdi leklik ad altında gene yalnızca kadınlara yönelik bir yasak. Üstelik e, uygulanıyor. Her türlü mağdur maalesef kadınlar oluyor. Evet. Leyık uygulamalarında, dindar uygulamalarında. Evet, aynen öyle. E, Afganistan'da e, kadınlar bir şekilde eğitimden koparılırken, yani tabii Fransa'daki, ne onunla eşitlemek mümkün değil ama, yani Fransa'da da daha çok kadınları etkileyen böyle adımlar atılıyor diyebiliriz. E, kadınların... Açıktan mağdur olduğu başka bir örneğe geçelim. İşte geçen hafta bahsettiğimiz e, İspanya Federasyon Başkanı'nın e, FIFA Dünya Kadınlar Kupası'nda ödül töreninin ardından e, kadın futbolcu Jenny Hermoso'yu kafasından tutup kendisine çekip öpmesi meselesi ve bunun ardından yaşananlar gerçekten e, şey, e, önemli olaylar oluyor. Ee, öncelikle şunu söyleyelim, FIFA bir disiplin soruşturması başlattı ve ilk aşamada Rubiales'i 90 günlüğüne geçici olarak görevden uzaklaştırdı. FIFA federasyon... Dünya, e, Dünya Futbol Federasyonu'nun adını kısaltılmış adı değil mi? Evet, evet, evet ee, e, ve Hermoso'yu e, federasyonun. Hermoso ile bağlantı kurmasını da yasakladı. E, çünkü birazdan da anlatacağım. Federasyon Hermoso'nun üzerinde işte bir takım baskılar e, kurduğunu gö gösteren haberler var. E, birincisi işte bu Rubiales'in görevden e, geçici olarak uzaklaştırılması FIFA tarafından. İkincisi e, bu Dünya Kupası'na katılan 23 futbolcunun tamamı Hermoso dahil bir bildiri yayınladılar ve bunu sendikaları aracılığıyla açıkladılar ve federasyon yönetimi değişene kadar maçlara çıkmayacaklarını duyurdular. Maçlar, ki Yani evet. ka kadınlar e, hani net bir açıklama yapmak konusunda öyle gidiyorlardı geliyorlardı onlar adına açıklamalar yapılıyordu. Hani net olarak bunu söylediler. E, bu 23 futbolcunun yanı sıra Dünya Kupası'na katılmış 23 futbolcunun yanı sıra e, İspanya'nın İspanya kadın e, futbol takımındaki onlarca oyuncu da bu bildiriye imza verdi. Yani bir yerde 80 e, küsür diye gördüm. Yani tüm kadın futbolcular federasyon başkanına tepkilerini açık olarak ortaya koymuş durumdalar. Ve ayrıca kadın futbol takımındaki 11 koç ve teknik görevli de istifa etti. Ee, ama öte aha, ve Hermoso'da net bir açıklama yaptı. Ee, görüntülerde de görüldüğü gibi bu öpücüye hiçbir zaman rıza göstermedim. Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum sözlerimin sorgulanmasına. Ve ağzıma söylemediğim lafların yapıştırılmasına da izin veremem diyerek o da tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Ama yani rızam yok rızam yok diye bağırıyor kadın öte yandan federasyon o öpme anına dair çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflar yayınlayarak bakın işte Hermoso da ona doğru yöneliyordu e, bu öpücük karşılıklı bir öpücüktü <gülüyor> şeklinde açıklamaları var. Ee, ve şey Rubiales Federasyon Başkanı da e, acil olarak Federasyonun Genel Kurulu toplandı ve burada bir açıklama yaptı e, dedi ki orada da işte e, yani bu öpücük e, Rıza'yla Hermeson'un rızası ile ve karşılıklı bir öpücüktü dedi ve sahte feministlerin başlattığı cadı avının Kurban olduğunu iddia etti yani Allah'ım yine ben mağdurum <gülüyor> işte feministlerin mağduruyum söylemini görüyoruz burada da böyle bir şey oldu ama <gülüyor> çok açık olan bir şey var onu reddedemiyor maçın ardından işte galibiyet kazandıkları netleşince ellerini işte iki bacağının arasına götürüp apış arasına götürüp evet, <gülüyor> evet e, avuçlaması var evet. evet avuçlaması var neyse ki yani onun farklı açılardan fotoğraflarını bulamadılar galiba <gülüyor> göstermeye utandılar onun için Rubiales özür diledi onun işte maç kutlaması heyecanı içerisinde e, olan bir şey olduğunu söyledi. Bu arada ilginç bir not. Rubieles belli ki enteresan bir insan tırnak içinde. Annesi de oldukça enteresan bir anne. Kendisini işte bulunduğu yerde bir kiliseye kapatmış ve açlık grevi başlatmış oğlu için. Yani ee, oğlum yapmaz. Grevi. Evet, oğlum yapmaz oğlum... öyle şeyler diyor. Evet. Evet. Neyse. Dur, durumu kötüleşince işte hastaneye kaldırılmış sanıyorum. Ee, e peki kendisi hiç açıklama yapmadı mı anne ne yapıyorsun falan? <gülüyor> şey, kendisi de annesinin bu grevini hani şey yapmadığını onaylamadığını anne yapma dedi. <gülüyor> dedi. Tamam <gülüyor> Anne ee, ne yapıyoruz bütün FIFA yanımda zaten değil. <gülüyor> evet, kendisi de zaten. E... Ay, bir tek toplantıda, yönetim kurulu toplantısında e, istifa etmeyeceğini beş ya da altı kere üst üste tekrarladı. Müthiş bir e, Eda ile böyle sert bir Eda etmeyeceğim işte, etmeyeceğim işte diye. İstifa etmiyorum, istifa etmiyorum, istifa etmiyorum, istifa etmiyorum diye dört kere e, evet. öyle bir, evet, karizmatik bir çıkış yapmaya çalıştı. Sahte feministlerden ve cıdağından bahsettiği o konuşmada. E, bu şey meselesi önemli aslında sahte feministlerden e, bahsetmesi. E, yani bu e, kültür savaşı e, dediğimiz bir şey var Avrupa'da. Aslında Türkiye'de de var. E, i̇şte bu hani kadın hakları bir yandan hani feministler kadın hakları derken işte diğer tarafta diyor ki işte bu erkeklerin mağduriyeti falan e, ve aşırı sadece popülist e, bazı partilerde bu söyleme sahip çıkıyorlar. Ee, örneğin İspanya'da işte popülist e, Vox Partisi e, bu kadına şiddetten yargılanan erkeklerin e, yargılandığı mahkemeler için e, feminazi e, diyor mesela ve o da işte bu erkeklerin feministlerin mağduru olduğunu söyleyerek e, bu muhafazakar erkeklerden ya da böyle erkeklerden e, oy toplamaya çalışıyor. Ama bu olayda Vox bile şeyin Rubiales'in istifasını istemiş. O açıdan da enteresan. Yani Rubiales böyle işte sahte feministler falan diye bir açıklama yapıyor. hani kendisini politik kutuplaşmada bir tarafın bir tarafı atıp onların desteğini almaya çalıştı. Ama burada pek başarılı olmadığı görülüyor. Bu konuda Belçika'dan Destandard gazetesinden bir yorum var. Onu aktarayım. E, Rubiales'in utanç verici bir şekilde kovulup kovulmayacağını da ya da oy peşine düşecek bir siyasi partinin kendisine kapılarını açıp açmayacağını da izlemek enteresan olacak. Feminizmin İspanya'da ne kadar geliştiğini ancak o zaman göreceğiz. Ama giderek daha fazla sayıda ünlü isim futbol takımı ve sponsor başkanla arasına mesafe koymaya başladı diyor. Gerçekten yani hani dediğim gibi Vox bile e, onların e, Rubiales'in istifasını istediğine göre e, şey e, Rubiales pek bir taraftar bulamamış durumda. Sadece federasyonunda kendi işte federasyondaki insanlar onun söylediklerini e, alkışlıyorlar. E, ve bu arada işte Rubiales'in diğer, hani, e, diğer kötü olayları da ortaya dökülüyor. İspanya'dan El Mundo gazetesi şunları yazmış. Makamının sorumluluklarına farkına varamamış ahlaksız bir figür Rubiales. Görevde kalırsa kendisini tümüyle suçsuz görecek ve ona göre davranacaktır. Yönetimi usulsüzlüklerle dolu Suudi Arabistan'ın İspanya Süper Kupa finaline ev sahipliği yapması için milyonlar tutarında komisyon alınması, bir federasyon toplantısında kadınlarla parti yapılması, gazetecilerin gözetlenmesi gibi şeyler federasyonun temiz bir kurum haline gelmesi için çok şeyin değişmesi şart e, demiş. Ve son olarak da şunu ekleyeyim. Hani e, tüm bu aslında gidişatta yani bu kadın futbolcuların duruşu, genel olarak kadınların bu konuda ciddi ses çıkartması, eylemler yapması, protestolar düzenlemesi önemli. Öte yandan iktidardaki sosyalistlerden de ciddi açıklamalar geliyor. İşte Başbakan Sanchez Rubiales'in özür açıklamasından sonra da bunun yeterli olmadığını söylemişti. Son olarak... Spor ve Kültür Bakanı şey söyledi hani belli ki federasyon Rubiales için bir şey yapmayacak. Biz hükümet olarak onu görevden almak için e, bazı tedbirler geliştireceğiz e, dedi. E, bunu da ekleyelim. Yani ben geçen hafta şey demiştim. Herhalde görevden alınması pek de mümkün olmaz. Oldukça güçlü bir figür olarak görünüyor demiştim. Ama gerçekten istifası için baskılar son derece yoğun. Ee, ve bu sözüm doğru çıkmayabilir ee, her şey onun istifasıyla sonuçlanabilir evet, ben de bir ufak not ekleyeyim yani bu futbol e, endüstrisi özellikle e, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de devreye girmesiyle çok milyonlarca dolarlık milyarlık neredeyse bir endüstri olduğu için futbol federasyonları da çok büyük paralar elde ediyorlar başkanları filan o yolsuzlukları açık. O yüzden de kolay olmuyor düşürülmeleri, devrilmeleri filan Yani görevden alınmaları. Evet. Evet. Kesinlikle. Ee, buradan Suudi Arabistan'la ilgili e başka bir olaya geçelim. Dediğiniz gibi Suudi Arabistan e, işte spor e, organizasyonları, büyük kültür organizasyonları düzenliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de e, işte genç prens e, bin Salman'ın aynı zamanda işte Suudi Arabistan'ın e, imajını düzeltmeye çalışması, işte batılı ülkelerle e, iyi ilişkiler geliştirmeye çalışması. Tüm bunlar olurken tüm tüm bu imaj çalışmaları sırasında ve şunu da kaydetmek lazım batılı ülkeler bu imaj çalışmalarına da gayet olumlu tepki verirken gidip e, prensle e, e, Suudi Arabistan'da el sıkışırken e, insan hakları izleme örgütünden bir rapor geldi. E, bu izleme örgütünün raporu çok acı bir gerçeği çok korkunç bir gerçeği çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. E, raporda anlatılanlara bakılırsa insanlar sınırdan geçerken e, Suudi e, sınır e, güvenlik güçleri bunların üzerine doğrudan ateş açıyor ve diyelim ki 120 kişi geçmeye çalışıyor ve orada 90 kişiyi hani e, tabir uygunsa takır takır öldürüyorlar ve e, uydudan bakılan görüntülerde falan da sınır e, boyunca işte insan ölü insan bedenleri olduğu görülüyor e ve bunlar da çoğunlukla Yemen'den geçmeye çalışan ve orada da mülteci olan Etiyopyalılar e bu, bu öldürülenler genelde Etiyopyalılar oluyor işte raporunu Mart 2022 ve Haziran 2023 arasında e, yaptığı gözlemlere ve tanıklıklara dayandırıyor. 14 yaşında bir çocuğun şöyle bir tanıklığını aktarmış. E, işte sınır, çocuk diyor ki sınır geçtikten hemen sonra ateş açıldı. E, kendim bir kayanın arkasına saklandım. Bir baktım etrafımda uyuyan bir sürü insan var. İşte bir süre geçti, ateş bitti. Sonra e, işte kafamı kaldırdım. Etrafımda o insan zannettiklerimin ölü bedenler olduğunu gördüm ve işte hani tek sağ kalan kişi de bendim diyor ve tanıklar bu sınırda olanların hayal edilebilecek olanların da ötesinde olduğunu söylüyor. şey i̇şte New York Times'ın da bu yönde haberleri var. Birleşmiş Milletler'de Ocak-Nisan döneminde sınırda 430 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Yani yüzlerle ifade ediliyor ama muhtemelen hani binli sayıları söylemek çok mümkün. İşte şey, Suudi Arabistan'dan da durumlar böyle. Almanya'dan Taz gazetesi e, durumu şöyle özetlemiş. E, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü acımasız savaşa, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine ve sayıları artan idamlara rağmen Almanya Suudi sınır muhafızlarını eğitiyor. Suudi Arabistan'da Alman silah şirketlerinin en büyük müşterisi konumunda Dışişleri Bakanı daha geçtiğimiz Mayıs ayında Suudi Arabistan'a gitti ve ekonomik ilişkileri geliştirme çağrısı yaptı. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bu raporundan sonra aynen devam etmek söz konusu olamaz demiş e, Almanya'daki e, sol çizgideki bu gazete ama yani Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi bile unutulduktan sonra ya e, isimsiz Etiyopyalılar'ın öldürülmesinin ne kadar etkisi olur? Hmm, o da büyük bir soru işareti. Evet, evet maalesef. Böyle EuroTobiz bültenini bu haberle kapatmış olayım bu hafta da. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.